Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Akledesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır ve ona döndürüleceksiniz. Zifaf yapılmadan boşanmış kadınlara nikah hakkı yapılırken mehir belirlenmemişse bunun yerine geçecek bir şeyin verilmesi 236. ayette emredilmişti ve bu emri birçok müçtehit, bağlayıcı, vücub için olan bir emir olarak yorumlamışlardı. Burada bütün boşanan kadınlara, takva sahibi, Allah'ın rızasını gözeten, azabından sakınan kocaların gönül alıcı bir şeyler vermesinin borç olduğu ifade buyurulmuştur. 236. ayette geçen borcun bağlayıcı olmayan, iyilikseverlerin yapacağı bir vicdan borcu olduğunu düşünen müçtehitler, buradaki borcu da öyle anlamış ve bunu kısa veya uzun bir müddet hayatı paylaştığı kadına onu boşayan kocası tarafından bir şeyler verilerek gönlünü almasının, iyi duygularla ayrılmayı sağlamasının güzel olacağı gerekçesine bağlamışlardır. Bunu mehir dışında ödenmesi gerekli bir boşama tazminatı olarak anlayanlar da vardır. Surenin ana konularından biri de indiği dönemin şartlarına uygun olarak Müslümanları, varlıklarını ve değerlerini korumak için savaşa hazırlamak ve teşvik etmektir. Bu ayette değinilen bir kıssa veya temsilden sonra mütakip ayette yine Allah yolunda savaşın emrinin gelmesi daha sonra İsrailoğullarının savaş karşısındaki tutumlarının anlatılması da bunu göstermektedir. Hangi zamanda hangi peygamberin devrinde ve nerede olduğunu bildirmeden Allah Teala sayıca binleri buldukları halde kendilerini savunmak yerine ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden fakat yine de ölümden kurtulamayan sonra Allah'ın lütfuyla yeniden hayata dönen ve yaptıklarının yanlış olduğu kendilerine, onların şahsında da bütün insanlığa ve özellikle Müslümanlara bildirilen bir topluluğun başından geçenleri özetliyor. Bunun bir temsil olduğunu söyleyen tefsirciler yanında, tarihi bir vakıa olduğunu, hatta eski ahidin Hezekiel bölümünde anlatılan bu peygambere ait bir rüyaya atıf yaparak onun kastedildiğini ileri sürenler de olmuştur. İbn Aşur buradaki ölümü mecazen ölüme yaklaşmak, öle yazmak, ölümle burun buruna getiren felaketlerle karşılaşmak, diriltmeyi de bundan kurtulmak manasında anlamıştır. Bize göre üslup bir mecaz veya temsilden çok gerçekleşmiş bir olayın anlatımını yansıtmaktadır. Allah Teala öldürmeye ve diriltmeye kadirdir. Kıssadan hisse ise korkunun ölüme fayda vermeyeceği, yeterli sayı ve güce sahip olanların kaçmak yerine savunmayı tercih etmelerinin gerektiğidir. Yurtlarını ve değerlerini savunacak yerde düşmandan korkarak kaçanların misali veya kıssası hatırlatıldıktan sonra asıl maksada geçilerek Allah yolunda savaş emredilmekte, insanların söylediklerini de söylemeyip zihinlerinden geçirdiklerini de Allah Teala'nın bildiğine, ondan bir şey gizlemenin mümkün olmadığına bilici ve işitici sıfatları zikredilerek işarette bulunulmaktadır. İnfak, sadaka, karz-ı hasen, Kur'an-ı Kerim'in müminleri teşvik ettiği üç yardım ve dayanışma şeklidir. İnfak öncelikle akrabaya ve bazen ihtiyaç gözetilmeden yapılır. Sadaka yahut tasadduk daha ziyade muhtaç durumdaki akraba olmayanlara yönelik mali bir ibadettir. Bu ikisi bağıştır, geri dönmez. Ecrini Allah verir. Karz-ı Hasen ise Allah rızasından başka bir menfaat beklenmeden verilen bir borçtur. Bu borç karşılığında borçludan menfaat beklenmez. Yalnızca ödeme imkanına kavuştuğunda borcun aslını ödemesi istenir. Kutsi hadislerden öğrendiğimize göre allah Teala nerede ve hangi davranışta rızası bulunuyorsa orada kendi bulunuyormuş gibi bir ifade kullanarak kullarını hayırlı işlere, güzel davranışlara yardımlaşma ve dayanışmaya teşvik etmektedir. Bu cümleden olarak hasta ziyaretini kendini ziyaret, aç bir kimseyi doyurmayı kendini doyurmak olarak ifade buyurmuştur. Burada da güzel borç vereni kendisine borç veren gibi kabul ederek yardımsever mümine şereflerin en büyüğünü bahşetmiş, onu dini heyecanın doruğuna yükseltmiştir. Ne yazık ki Maddeci ahlakın etkisine giren Müslümanlar, geleneğimizde mevcut bulunan bu güzel davranışı büyük ölçüde terk etmişlerdir. Terk edilen sünnetleri, İslami gelenekleri ihya eden, yeniden uygulama alanına koyan müminlere büyük müjdelerin bulunduğu unutulmamalıdır. Cihad emrinden sonra müminlere yine geçmiş kavimlerden ibretli kıssalar anlatarak onları cihada sevk eden ayetler ileride gelecektir. Bunlardan önce güzel borç verme teşvikinin araya sokulması, savaşa katılan müminlerin buna ihtiyaç duymaları vakasına dayanmaktadır. Gerçi güzel borç yalnızca savaşa gidenlere verilen borç değildir. İhtiyacı olan herkese Allah rızasından başka bir menfaat beklemeden verilen borç, karz-ı hasendir. Ancak bu ihtiyaç bir de kişinin,